1478 numaralı konu, Hz. Ali'nin gerçek fakihi vasıflandırması, Hz. Ali şöyle buyurmuştur, Size gerçek fakihi, fıkıh âlimini, haber vereyim mi, gerçek fakih insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen, onlara Allah'a isyan hususunda cesaret vermeyen ve onun ağabından emin kılmayan ve Kur'an-ı Kerim'i asla terk etmeyen kişidir, İçerisinde bilgi ve şuur olmayan bir ibadette hayır olmadığı gibi içerisinde amel olmayan bilgide de hayır yoktur, aynı şekilde içinde takvanın olmadığı ibadette ve içerisinde düşünmenin bulunmadığı okumada da hayır yoktur.